Bülent Usta Merhaba, Normalin Sınırlarına hoş geldiniz. Bu programda ee, e, evet, ben Bülent Usta. Ben ee, Alper Asanoğlu. E, bu programda tecrit ve yalnızlık üzerine e, konuşacağız. Ee, tam da karantina koşullarında, korona günlerinde ee, bir mesele olarak bunu e, ele alalım istedik. Cumartesine başlamadan ve bu gece saat 14'de evet. başlayacak olan Tecrüb'ten önce diyorsun değil mi Bilal? Evet, Tecrüb'ten önce. Ee, Alper ben bir, hatta bugün e, bu haftaki gazete yazımda da e, Jean-Jacques Rousseau'nun e, yaşadığı bir karantina şeyden bahsetmiştim. Bir yazıda asladım Rousseau'nun. Evet. İtiraflarında e, bahsediyor Hı -hı. bu e, karantina sürecinden. Bir gemi yolculuğu sırasında gemide böyle gizemli ölümler söz konusu oluyor. Ve e, ve gemi karantinaya alınıyor. Bir limana çekiliyor. Ve Rusya'ya e, soruyorlar. Gemide kalıp mı karantinaya yaşamak istersiniz? Yoksa bir hastane odasında mı? E, Russo e, hastane odasını tercih ediyor. Mesela e Alper, sen e sana öyle bir şey sorulsa sen hangisini tercih ederdin öyle bir gemi yolculuğunda? Ben, e, ben gemide insanlarla birlikte olmayı tercih ederdim sanırım Bülent. Hı hı. E, e, ben de bunu, evet. evet. Yani bunun ben sebebi de, Rus... de şey pardon devam et. Ben de Rus'u gibi bir odayı tercih ederdim diye düşünmüştüm yazı yazarken de. Bunun sebebini evet senden e, ben e, e, insanın insana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ve e, o kalabalık içinde, o insanlarla olan ilişki içinde de e, geri çekilip e, kendimle baş başa kalabilme olanağım var e, Hı -hı. insanlarla e, ben bir aradayken. Ama e, tek başıma bir şey odasındayken, hastane odasındayken istediğim an e, insanlara ulaşabilme şansına sahip değilim. Hı -hı. Yani. E, e, bana e, sanki orada olmak, insanlarla bir arada olmak, her ikisini de, e, her ikisinin de o, e, ortaya çıkmasını, şey, her ikisini de yaşayabilmeme olanak sağlayan bir şey. E, oysa şey öyle değilmiş gibi geliyor. E, tek başına bir hastane odasında olmak. Evet, burada e, böyle şeye bakarken, bu yazıyı ben e, Catherine Malabu'nun bir yazısında rastlamıştım. Russo, Robinson Crusoe ve Ben diye terabayt com'da çıkan bir yazı. Ve gazetedeki köşemi de oradan almıştım. Ee, yazıyı. Orada böyle Russo kendisini hatta kendi o etraflarında da o metinde de Robinson Crusoe'ye benzetiyor. O da bir tür tecrit. Ee, böyle yalıtılmış, ayrılmış bir adada tek başına yaşayan ve bunu Russo bir kendine bir dönüş olarak yaşıyor. Kendi içine bir dönüş olarak yaşıyor. Ee, diğerinin Malabu şeyden bahsediyor yazısında. Ben de o kısım benim çok dikkatimi çekmişti. Başkalarıyla beraber, yani Russo benim senin e, şeyle gemide başkalarıyla beraber yaşadığımızda bir yabancılaşma isti. Çünkü yalnız değiliz. Başkalarının, başkalarının e, etkili etkileşim içindeyiz ve bir yere kapatılmış bir halde bu etkileşimi yaşıyoruz. E, bunun tabi olumu tarafı var. E, ama bir yandan da e, mesaj şu an günümüzde yaşanan şeyde de benim en çok duyduğum işte kitap okumakta zorluk, dikkatini bir yere vermekte zorlanma, yani o geri çekilme, içimizde ile ilgili bir e, mesele karşı karşıyayız daha çok. Onu Catherine da böyle yazı, e, kendi yazısının üzerine çalışırken böyle bir zorluğundan bahsediyor ve zamanla o kendisi içine çekilmeyi nasıl yaşadığından anlatıyordu. E, orada ya, iki risk var. Birisi er, başka da beraber olduğumuzda bir yabancılaşma. Ama e, ayrı kaldığımızda da bir yalnızlık ve içe, eğer içe dön dönmüşte biraz zorluk yaşıyorsak da bu bir ciddi bir soruna da neden olabiliyor. O tecrit hali e, ama iki seçenek de bence şey ve yani bugün günümüzde de sanırım bu sokağa çıkma yasağında bazıları tek başına e, bunu yaşayacak ve bazıları da aileyle arkadaşlarıyla belki e, kalabalık ortamlarda belki bir evin içerisinde bunu yaşayacak. Ama hı hı. dediğin gibi üçüncü bir seçenek de olabilir. Başkalarının yanında da kendi içimize çekilebilme evet. seçenek ya, de e, olabilir. Sen bunu şeyleyince ben de yine bir, bir günde e, bugün e, bir şeylere bakarken eski bir yazı yeri rastladım. E, yazan arkadaşın kim olduğunu unuttum ama e, bir gündeki eski köşe yazılarından bir tanesiydi. E, e, Alman e, şey... E, cezaevinde kalmak zorunda kalan 25 yıl boyunca tam anlamıyla e, tecrüt edilen bir e, şey e, sol örgüt mensubu bir kadının çıktıktan sonra e, kadın e, yaşadıkları ile ilgili bir şeyler söylüyor anlatıyor ve e, kendi bedeni dahi korkunç bir yabancılaşma yaşadığını söylüyor. Evet. O da tam tersine e, e, tek başına e, olduğunda bu yabancılaşmayı ee, yaşıyor. Yani bana biraz aslında kişilerin, insanların e, bu yabancılaşma ya da e, yalnız kalmayla ilgili meseleleri yaşantılarken aslında e, karakter özelliklerinin, mizaç özelliklerinin de e, önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Yani e, biraz daha e, kendi başına kalmayı isteyen içe dönük bir yapıdaysak tabii ki e, başka insanlarla bir arada olduğumuz ve <gülüyor> başka insanlar olmadan yani başka insanların varlığında içe dönemeyen e, kendi içine dönemeyen e, e, kişiler yani biraz şizoid olan kişiler için çok zorlayıcı bir şey olacağını tahmin <gülüyor> edebiliyorum ben. Yani öyle bir durumda yabancılaşma yaşanabileceğini tahmin ediyorum ama biraz daha dışe dönük bir e, insanın ee, hem e, şeyi e, o tecrit koşullarının hem başka insanlarla olan ilişkiyi hem de e, ihtiyacı olduğunda kendi içine kapanabilmeyi yaşayabileceğini e, düşünüyorum ben de mesela e, seanslardan sonra ya da işte hafta sonları kendi başıma ama başkalarının varlığında e, yalnız kalabilmek için e, çeşitli kafelerde sevdiğim kafelerde kitaplarımla ve müziğimle olmayı çok severim e, e, arada sırada birileriyle göz kantağına geçmek birileriyle bir e, gülüm seçmek iki kelime etmek bir kahve istemek ve sonra tekrar e, okuduğum metne Dolayısıyla kendi içime dönmek bana e, çok daha kolay gelir bilmiyorum yani bu da o yüzden de aslında biraz şey olarak geldi e, bana yani biraz hani kişinin mizacıyla da bağlantılıymış evet. gibi geldi Evet orada sadeceçin o itiraflarında Rousseau'nun şöyle bir şey diyor, benim e, çok böyle etkiledi, düşündürdü üzerine. Ancak buna rağmen yelkenliği değil de Lazaretto'yu seçtiğime pişman olmadım. Lazaretto dediği hastanenin adı. Evet, evet. Tıpkı başka bir Robinson Crusoe gibi nasıl zamanında bütün hayatıma hazırlanmış olmam gerekiyorsa 21 güne kendimi hazırlamaya başladım. İşte orada böyle bütün hayatıma hazırlanmış olma şeyi... E, düşüncesi. Bunu e, biraz böyle şeyden bakınca e, işte Malabu'nun yazdıklarından ya da diğer şeylerden bizim zaten var olan e, ekonomik sistem yani şu, ve bu ekonomik sistem de e, tecrit üzerine kurulu bir ekonomik sistem. Yani otomobilden, hı hı. televizyona, sosyal medyadan, playstation'a, oyunlara vesaireye insanları e, işte toplu konutlardan Toplu taşıma araçlarına yani insanlar hep bir iç içe diyelim toplu taşıma hı hı. araçlarında üst üste bindirilen insanlar ama e, hepsi aslında bir tecrit, yalnız, e, evet. yalnız kalabalıklar e, ve bunu zaten insanlar o tecrit geçen programda da konuşmuştuk bunun üzerine. Hı hı. Zaten tecrit edilmiş bir hayat sürüyorlardı ve bu e, tecrit edilmiş olan hayat böyle somutlaşmış bir hale geldi, bir kapatılma hı. şeyine dönüştü. Ee, ve e, oldukça değil mi? Şu anda e, zaten zaten şey olarak yaşadığımız e, dolaylı olarak yaşadığımız şey net bir şekilde suratımıza vurula vurula yaşa, yaşatılıyor bize. Evet, bütün hatta şey bile mesela bu ünlü Lewis Mumford Mumford nasıl tarih boyunca şehir diye bir kitabı var. Orada da onlardan bahsediyor. Hı -hı. Ee, özellikle Fransız Devriminden sonra nasıl sokakların ya da büyük meydanların böyle kaldırılması, yok edilmesi böyle çünkü onlar insanların buluştuğu e, yerler ve bu modernizmin özellikle bugünkü ekonomik sisteminde temel şeylerinden birisi belli e, şeylere sıkıştırılıyor kalabalıklar, fabrikalar, işte kültür evleri, tatil köyleri eğer bir e, AML, şey olacaksa abi evet. Ve oraları böyle bir tecrit edilmiş ve yalnız kalabalıkların e, buluştuğu yerler ve şimdi bu bir e, somut hale ve burada asıl şeyde şurada başlıyor bu tecrit şeyinde. O yüzden Jean-Jacques Rousseau'nun e, o sözüne atıfta bulunarak yani hazır değiliz. Yani o ve içimize dönmekle ilgili e, yaşadığımız sorunun aslında bir şeyini yaşıyoruz şu an. Bir karşılığını e, yaşıyoruz. Çünkü en çok şikayet günümüzde şu an bu te tecrit edilme döneminde kitap okuyamamak. Mesela benim en çok duyduğum şey şikayet bu. Evet konsantre olamamak değil mi? Yalnızca kitap okuyamamak değil. Film birisi. Herhangi birisi. Ve böyle psişik bir kaygı yaşıyorlar. Ya aslında ile ilgili bir şey düşünmüyorlar, okumuyorlar, etmiyorlar belki o, o e, kaygıların yükseltecek şeyleri yapmasalardı dikkatlerini bir yere e, odaklamakta zorluk çekiyorlar. Ben bunun bir tarafıyla böyle e, yazımda da gaz yazımında belirttiğim bir şey var. Çioran'ın bir e, sözü vardı öyle. Diyor ki işte pasif ve olumsuz sıkılma, e, Hı -hı. böyle sıkılmayı, yalnızlığı pasif ve aktif, olumsuz ve olumlu diye ayırıyor Çioran ve diyor ki eğer e, kendi e, kendi iç dünyasında var meselelerle yüzleşememiş, yüzleşmek istemeyenler pasif ve olumsuz sıkılmayı e, yaşarlar diyor. E, hı hı. Aktif ve olumlu sıkılmada ise yaratıcılığın önü açılır. Oturup bir romana başlayabilir hı hı, hı, hı. E, işte başka şeyler e, o sırada üretebilir. Kendi içerisinde, kendi içine dönebiliyorsa. Hı hı. E, yani ama can sıkıntısının, can sıkıntısının evet. üretkenliğinden bahsediyoruz değil mi? evet ve bunun üretken olmayan formunun insanı yavaş yavaş yok ettiğini benliğine zarar verdiğine dair şeylerde bulunuyor Hı -hı. E, tespitlerde bulunuyor ne dersin böyle mi ee, yani e, can sıkıntısı e, can sıkıntısı benim bir terapisin arka bahçesi e, kitabında can sıkıntısı için böyle uzun bir makalem vardı Ben e, son cümlesi de şöyleydi sen şimdi bunu söyleyince benim aklıma geldi. Siz e, canı sıkılan bir devrimci ya da canı sıkılan bir aşık tanıyor musunuz diye e, Hı -hı. bitmişti, bitirmiştim. Hı -hı. E, gerçekten de aslında e, senin söylediğin şey daha fazla işte üret e, başka bir yaratıcılıktan e, bahsederek bunu söylüyorsun ama Hı -hı. aslında aşkın ve devrimin de yaratıcı bir şey olduğunu e, düşünürsek Hı -hı. E, onların da canının sıkılmamasının ee, daha doğrusu e, mesela aşığına aşık olduğu kişiye insanın e, ulaşamaması e, ya da e, o devrim e, sürecinin bir türlü nihayete ermemesinden e, mütevellit ortaya çıkan can sıkıntısı ya da heyecan ya da yerinde, yerinde duramama meselesinin de yaratıcı bir yalnızlık olduğunu olabileceğini düşünüyorum. Yani hı hı. o anlamda teyit ediyorum işte. Yani. Evet, evet. En, en, en naçizane düşüneceğim olay. Evet. Yani, e, Rollo May'in e, Kendini Arayan insan adlı kitabında bir şeyden bahseder. Bu yalnızlıkla biraz buradaki o pasif e, sıkıntıyı belki açıklamak için e, yardımcı olabilir. Birey diyor iç dünyasında neler olduğunu tam olarak bilemediği zamanlarda e, çareyi etrafına bakınıp e, başka insanlara bağlantı kurmakta arar. Ve şimdi Tecrit dediğimiz şey, bu e, bağlantı, başka insanlara bakma, onlarla iletişim kufluma şeyini engellediğinde, oradaki o iç sıkıntısı pasif, umutsuz e, bir şeye dönüşüyor. E, <gülüyor> ve e, o yalnızlığıyla her şeyin dışında kalma, dışa itilme e, ve o belirsizlik, dışarıda işte bu e, şey ne kadar sürecek, bu salgın ne kadar sürecek, ne olacak, bütün o kaygılar, da birleşince sanırım tecrit şeyi çok daha sıkıntılı bir hal haline evet. geliyor. E tabii şimdi hani e, bir insanın e, yaratıcı bir e, e, kendi seçimi bir tecrit yaşamasıyla e, tamamen kendinden e, en azından bireysel olarak kendinden bağımsız ee, sebepler nedeniyle şeyde kalmak zorunda kalması, bir tecritte kalmak zorunda kalması ve hatta e, bu tecrit meselesinin gerçekten gerekli mi değil mi e, konusuyla da e, şeylerinin olması, e, e, soru işaretlerinin olması kafasında bu tecriti e, bir hapis e, olarak evet. algılamasına e, sebep olabilecek bir şey yani böyle baktığımızda e, o bakımdan e, o teciti nasıl seçerek mi yaşadık yoksa e, hak etmediğimiz evet. bir şey olarak mı yaşıyoruz? Daha evet. e, önemli bir şeymiş gibi geliyor. Evet ve Jean-Jacques Rousseau'nun yaşadığı şey bir evet. tercih. Aslında zorunda olan bir şeyi bir tercih dönüştürüyor. Yani Hı -hı. E, Hı -hı. aslında yolculuk yapıyor ve kendisini yalnız bırakmak ya da kendi içine dönmek gibi bir şeyi yok. Fakat öyle bir seçenekle kaldığında madem böyle diyor ve 21 güne kendisini e, hazırlıyor hı hı. ve o, o bir yaratıcı bir yolculuğa, içsel bir yolculuğa dönüşüyor. E, belki hı hı. de e, bizim yapmamız gereken de bu şartlarda e, evet. böyle bu olumsuz olan şeyi olumluya çevirmek. Belki bunu e, bir bu e, tecrit sürecini belki içsel bir yolculukla e, şey yapabilmek, koşabilmek. Evet. yani ee, yapabilmek de her zaman çok da kolay şeyler değil biliyorsun bunlar. Yani e, e, çok e, doğru. bir yandan da e, hani e, insanların içsel bir yolculuğa çıkabilmesi için hani şey gibi e, travma terapisi yapmak istiyorsak o travmayı yaratan koşulların ortadan kalkması gerekir önce. Yani travma evet. devam ediyor ediyorken insanların travma terapisi sonuç alabilmemiz çok fazla mümkün daha doğrusu hiç mümkün değil yani bir korku söz konusuyken burada bir içsel yolculuğa çıkmak yani böyle biraz şey de bir durum yani o içsel yolculuğu yaşayabilmek de o kadar kolay olmayabilir yani insanlar bunu yaşayamadıklarında da kendilerini suçlamamalılar diyorum yani ne kadar evet. ve nasıl korktuğumuza hangi koşullarda tecrüt yaşadığımıza akrabalarını sevdiğimiz insanların ne durumda olduğuna da çok bağlı değil mi? Yani e, yani e, hiçbir şekilde çalışmak zorunda olmayan ve <gülüyor> evinde e, iyi koşullarda e, tecrüt yaşayan insanlarla e, oldukça e, kötü koşullarda ve e, belki de dışarı çıkarak ya da işte çalışmak zorunda kal e, kalarak bu zamanı geçiren insanların e, tecrüt hikayeleri birbirinden farklı olacaktır. Yani ee, ve dünyanın %95'inden fazlası aslında e, bu e, tecrüt meselesini hiç de o kadar çok güzel yaşayacak, iyi yaşayacak standartlarda insan bir hayat sürmüyorlar. Yani e, bizim birazcık daha e, tuzumuz kuru böyle baktığımızda ve tuzumuz kuru olarak bunları söylediğimizde de bir sürü insana küfür gibi de gelebilir yani. E, aslında ne benim kastettiğim... Yok, o buna katılmıyorum. Çünkü benim kastettiğim aslında mesela Viktor Sergi e, bu ayrıntılardan ayrıntı çıkan İçeridekiler diye kitabımda, romanımda böyle Kropotkin'den e, bahsediyor. Hı hı. Kropotkin işte bir anarşist, e, düşünür, eylemci. E, o bir hücreye kapatılıyor ve kağıt kalem de vermiyorlar ona. Ve hı hı. ruh sağlığını korumak için zihninde Kropotkin yani çok zor koşullarda her gün bir gazete tasarlıyor. Yani bir gazete yazıyor. Köşe yazısından manşetine ne kadar. Ve her gün o tecrüde yaşadığı şeyi bu şekilde e, katlamıyor, Katlanmaya çalışıyor. Bu elbette <gülüyor> hiç kolay bir şey değil. Şimdi o Malabu'nun e, yazısını da sorduğu şey. işte e, tek başına yaşıyor e, ama e, odaklanamıyor. Yazı yazamıyor vesaire. Ve orada şunu fark ediyor. Pisişik mekan. Yani bu psikolojik mekanı belki Winnicott vesaire diğer o kuramcıların bahsettiği kendini zihninde yuvada hissetmek hali. Ee, ve bu e, mesela bizim hep programlarda bahsettiğimiz senin de böyle zaman zaman çeşitli örneklerle anlattın. O duygulara yabancılaşma, benliğe yabancılaşma e, meselelerini aslında e, açıklayan bir şey. Günümüz insanı hep yapma odaklı Hayat Hı -hı. sürdüğü için e, o olmaya çok e, önem vermediği için ya da bunu sadece göstermelik meditasyon ya da yoga vesaire şeylerle bir kısmı, hepsi için aynı şeyi söyleyemem e, yaşadığı için e, orada o yüzden bir zorluk yaşadığımızı düşünüyorum. Hı -hı -hı. Yani günümüz Hı -hı. insanının benliği, diyelim Viktor Serge ya da Kropotkin dönemindeki kadar e, güçlü değil. E, Hı -hı. Çünkü sürekli Medyanın e, tüketim toplumunda dayatmasıyla bu Bauman'ın bahsettiği her sabah yeniden kendisini yaratan bir insan. Yeniden kendi benliğini kurmaya çalışan e, bir insan gerçeği söz konusu. Ve o yüzden bu tecrit şeyi biraz daha bu yüzden zorlaştırıyor. Mesela şu an e, benim de böyle e, bak gördüğüm PlayStation şeyleri, oyun konsolları. E, stoklarda kalmamış ve fiyatları Tabii. iki üç katına çıkmış. Hı -hı. İlk akla gelen şey e, oyun şeyine yönelmek kendimizden e, kaçabiliriz. Eski şeyler... veba veba da tükenmiş şeyin e, albatka <gülüyor> bunu vebası da tükenmiş. Unutlar. Gerçekten. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Fena> <gülüyor> değil değil mi? Yani. Fena değil evet. Yani, o da tükeniyorsun bu arada demek ki o bir da bir arayış var. Evet evet. <gülüyor> yani yani e, umarım hı. vardır. E, e, ben de bu arada e, <gülüyor> e, şey, e, bu hmm, sırada iki tane daha doğrusu üç tane bu salgınla ilgili e, kitap okudum. Bir tanesi Albert Camus'un böyle 18-19 yaşındayken okumuş olduğum vebasını tekrar okudum ve e, gerçekten e, bizim e, bu şeyi yaşarken, salgını yaşarken insanların e, e, o süreci içinde nasıl bir e, toplumsal ve e, kişisel reaksiyonlar, tepkiler gösteriyorlar. Çok iyi anlattığını, analiz ettiğini gördüm, böyle bir şey yaşamamış olduğu halde. Sonra e, şeyin e, bizim Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Hakka Sığındık diye bir romanı var, orada e, 1918 1920lerdeki bu İspanyol gribi İstanbul'da da olurmuş tabi tahmin edeceğin gibi, hı hı. edebileceğin gibi ve orada enter çok enteresan bir şekilde nasıl e, işte e, sıradan halk daha da fukaralılaşırken ve açlık sınırında yaşarken bütün bu olan bitenden nasıl, e, bazılarını faydalandığını. Kurafeler ve e, kandırmacalarla nasıl e, paralar kazandıklarını ve e, insanların e, bir sürü insanın e, o şarlatanlıklar yüzünden ne kadar zor hı ve güç hı. durma ve sağlığını kaybettiği bir duruma geldiğini okudum. Bir de 1650 e, yılında Londra'da bir veba salgını olmuş ve Daniel Defoe bu Robinson Crusoe'nun yazarı Londra'daymış hı hı. o dönem Londra'da yaşıyor ve Londra'dan kaçmamış o orada kalmış ve bir günlük tutmuş veba günlüğü. İnanılmaz hı hı. bir kitap yani e, herkese tavsiye ederim onu yani sen de şey yapmadıysan okumadıysan mutlaka hı hı. bir bakmalısın ve şey orada e, e, şu dönemde yapılan bütün yanlışlıklar e, 1650 yılında Londra'da da aynı şekilde yapılıyor e, hı hı. yapılmış ve pek e, de insanlık e, duyguların ve yani esas olarak böyle işte korkunun hakim olduğu zamanlarda e, hı hı. aklını nasıl kullanamadığını ve çaresiz hı hı. bir duruma gelip o korkunun eseri olduğunu çok e, net bir şekilde e, görebiliyor insan şeyden. E, o kitaptan hı hı. da enteresan bir kitap. Yani mutlaka okunmalı. Evet. E, böyle Agamben de veba deyince e, şeyden e, yine bir yazısında Yine vebaya gönderme yaparak telepon e, et savaşları diye bir kitaptan alıntı da yapmış. Hı hı. E, veba kent için yozlaşmanın başlangıcı oldu diye bir başlayan bir alıntısı var. Hı hı. E, ve o alıntıdan yola çıkarak şu soru, şeyi soruyor: e, Bir virüs karşısında, bu virüs karşısında koca bir ülke, e, İtalya'yı kastediyor. Hı hı. Nasıl bir hastalık karşısında politik ve etik olarak çöktü? Ee, diye bir soru ve burada şeyleri e, bu e, durumun e, bu salgın geçtikten sonra, geçtikten sonra biri, bütün bu sosyal mesafeleşme vesaire bunun kalıcı olabileceği dair endişelerinden bahsediyor. Ne dersin hı hı. böyle bir şey olabilir mi? Ben bu... e, e, benim birazcık belki aydınlatabilirsin. Ben İtalya'yı e, bu e, şeyi bilmiyorum açıkçası. Yani şey, şeyi bilmiyorum. Yani böyle bir hani politik ve e, yozlaş politik ve ne yozlaşmadan bahsediyor dedi. Etik bir yozlaşmadan mı politik etik yozlaşmadan mı? Evet. Politik ve etik, evet, politik ve etik olarak. Çökme olarak gözlaşma. Onun nasıl bir evet. gözlaşmada çökme yaşandığını bilmiyorum açıkçası ama e, eğer böyle bir şey yaşandıysa hakikaten bu e, mutlaka e, şey yapılmalı, incelenmeli ama e, e, e, şeyde bu tür durumlarda gerçekten insanların e, ölümle yüzleştikleri durumlarda e, dayanışma içinde olmak yerine e, bencilleşmeleri e, çok fazla e, o, gözüken bir şey yani insanlar hı hı. E, birbirlerinin e, şey, dur, şeyde kaldıklarını birbirlerinin e, öldürüp birbirlerinin etini e, yiyebilecek yamyamlık insan yamyam, yamyamlığı yapabilecek duruma e, gelebiliyorlar. Sanırım e, ölümle istemeden yüzleşmek yani e, istemli bir e, yüzleşme e, yaşamadan bununla karşılaşmış olmak. Ee, hı hı. insanların hazır olmadığı zamanlarda bu tür tepkiler göstermelerine sebep olabiliyor. Yani İtalya e, sen e, neyi kastederek bunu söylüyor? Bana biraz sen biliyor musun? Bir, diye, e, örnekler söyleyeyim. vermiş şöyle demiş. Mesela cesetler e, İtalya'da ölen evet. insanların cesetleri e, sevdiklerinden uzakta, başka insanlardan uzakta e, yakılarak e, şey yapılmasını Antigone'den beri İnsanlık tarihin daha önce görülmemiş bir şey olarak tanınmıyor agam ben e, vedalaşmalarına bile e, insanların izin verilmiyor. Londra'daki bu veba salgını sırasında da e, o kadar çok fazla ölüm oluyor ki e, her gün e, bir Londra kentinde ve sokaklarda sokaklarda ölülerlere e, rastlanıyor ve çok büyük e, çukurlar kazılıyor. Yani bırak bireysel olarak vedalaşmıyor, Bire, tek tek insanların gömülmesine e, topluca mezarlara kireçlerle, e, üzerlerine kireç kazanıyor. E, e, dökerek e, toplu mezarlara atılıyor insanlar. Hatta e, bir tane çok sarhoş olup içkiden sızan bir adamı da öldü diye öyle mezara atarlarken adam e, son anda kurtuluyor. Ben yaşıyorum falan filan diye şeyden çıkmaya çalışıyor. <gülüyor> Sonra da a, hastalık kapmayıp e, yaşamaya devam ediyor. Yani e, belli durumlarda yani bu ritüellerin e, yani mesela böyle bir ritüelden e, vazgeçilmesi gerekecek kadar yoğun ölüm İtalya'da var mı yok mu? Bence yok. Ee, hakikaten ee, böyle bir durumda o ritüellerden vazgeçilmesi korkunun bu kadar büyük bir e, yani paranoyanın koronaya haline gelecek, e, gelmiş ha, olması ha, hakikaten şey e, acıktı bence evet. ama çok evet. büyük e, salgınlarda yani e, veba gibi e, insan Avrupa'nın mesela 1400 yıllarda olan veba salgınında Avrupa'nın üçte ikisi yok oluyor e, yani evet. böyle bir durumda e, bireysel olarak böyle o şeyleri e, ritüelleri yaz ve kayıp ritüellerini gerçekleşt birleştirmek çok fazla mümkün. Ee, olmayabilir tabii ki. Bu sosyal mesafenin bir, daha sonra galiba, devam etme. E, evet, evet. Evet. Evet. Değil mi? Ara şey için anonsunu yapacaktın tamam. sen de. Tamam. Bir o ara zaman, veriyoruz. E, tamam. O zaman e, şeyden, Radiohead'den e, How to Disappear Completely e, şarkısını dinliyoruz ve sonra e, reklamadan sonra tekrar bir arada oluyoruz. açık dergi Merhaba e, tekrar bir aradayız e, Merhaba Bülent Merhaba e, biz de aynı yerde olmadığımız için biz de merhabalar durumu diye sanırım değil mi? <gülüyor> Evet biraz böyle şeyleri de, de alıştık ve öğrendik e, böyle şeyleri de alıştık öğrendik değil mi Evet evet yani e, e, bu arada şey de sen de öyle yapıyorsun bildiğim kadarıyla danışanlarınla işte online ee, evet. program üzerinden e, seanslar yapıyoruz. Ee, bu tecrite mm -hmm. alışabildin mi Bülent? Bu tecrüte e, ilk başta zorlandığımı söyleyebilirim. Yani o e, psişik kaygıyı ben de yaşıyordum. Bir şeye odaklanmakta, şey yapmakta. E, fakat sonrasında yavaş yavaş artık kendi o içe dönme ya da kendimi e, o zi, kendi zihnimdeki yuvayı e, oluşturmaya başladıkça daha uyum sağladım diye düşünüyorum. Ama o ama bir yandan tabii şey endişelerim e, devam ediyor. Böyle bu süreç e, Agamben'in o bahsettiği e, ne olacak bundan sonrası ne olacak gerçekten merak ediyorum. E, hı hı hı hı. E, yurt dışına sen e, sosyal e, izolasyon olarak, yani sosyal e, mesafe koyma ve sosyal mesafeyi yaşama olarak. E, söylediğini söyledin değil mi? Ama aslında e, başkaları da e, bir şekilde onunla ilgili bir e, uyarıda bulundu. Ben de öyle düşünüyorum. Yani aslında bu bir fiziksel mesafe a, e, sosyal olarak birbirimizden e, evet. birbirimize mesafe koymamış da olabiliriz. E, sosyal e, olarak yakın olmak olmak illaki fiziksel olarak da çok yakın olmayı gerektirmeyebilir belli koşullarda sanırım değil mi? Neden? Evet, e, bunun zaten böyle geçen programda da biraz bahsetmiştik. Olumlu şeyleri de var. İşte Londra'da olsun, İtalya'da gerçekten öyle kolektif şeyler oluşuyor. E, evden çıkamayan kişilere, yaşlılara, hastalara, e, yiyecek vesaire taşıyan böyle organizasyonlar, şeyler kuruluyor. E, bu tür şeyler oluyor ama bir yandan da Agamben'in o sorusundaki devletler e, bu süreci nasıl şey yapacaklar? Onlar nasıl bu süreçte e, bir tavır alacaklar? E, i̇şte bu e, psikosfer Bifon'un bahsettiği bu psikosfer bir tür ekosistem gibi bu e, içinde bulunduğumuz e, psikolojik bizi saran yaşadığımız bu süreç bu durumdan e, nasıl etkilenecek? Bunun olumlu e, şeyleri de var, işaretleri de var. E, ama e, bir taraftan da bunu iktidarların nasıl, bu meseleye yaklaşacağı sanırım e, belirliyor olacak e, diye düşünüyorum. Yani o yüzden böyle tam e, böyle ilk kafam o anlamda çok rahat değil. ben evet, yani bu evet. karamsarlığını eleştirenler çok oluyor. E, ama bir taraftan e, o e, İtalya'da yaşananlar mesela Avrupa Birliği İtalya'dan özür diledi yeterince e, yanlarında olamadıklarına dair. Herkes biraz böyle kendi derdine düştü çünkü devletler de biraz öyle yaptı. Hı hı hı. Yani, yani Almanya'nın e, itirazı değil mi mesela işte yani yardıma ihtiyacı olan daha e, Avrupa Birliği içinde daha çok desteğe, maddi desteğe ihtiyacı olan şeyler var, ülkeler var. E, hı hı. Buna ambargo koyan Almanya oldu. Çünkü onların evet. e, her yerde biraz daha tuzu kuru oluyor ve kendi ceplerinden e, çok da fazla bir şey çıkmasını istemiyorlar sonra. Evet. E, yani yalnızca bireysel olarak değil, aynı zamanda toplumsal ya da devlet e, basında da bir bencillik söz konusu olabiliyor. E, hı hı. Enteresan bir şey. Peki bu e, e, yani e, bireysel olarak baktığımızda, bütün bu şeylerden çıktığımızda e, insanlar birey olarak e, nasıl bir şey yaşayacaklar sence? E, Bence yani ne, şu an e, benim böyle gözlenmediğim Alper böyle yani danışanlardan ya da başkalarından e, ya da okuduklarından gözlenmediğim, şunu fark ediyorlar. E, bütün aslında yaşantılarını bizim de böyle yazılarımızda programlarda dile getirdiğimiz bütün e, şeylerini, enerjilerini, duygusal yatırımlarını, personalarına yaptıklarını e, ve ya da böyle sahte kendilik dediğimiz, böyle iş hayatında yani çalışmayıp evde oturmak. Aslında şunu fark ediyorlar, kendi içlerine dönüp, kendim için aslında hiçbir şey yapmamışım. Hep başkalarına, hep vitrinle nasıl göründüğümle ilgilenmişim. Hep işle vesaire, hep yapmaya odaklı yaşamışım diyerek, mesela pek çok kişi şunu, şunu söylüyor benim gözlemlediğim. Bu bittikten sonra gideceğim ve çeşitli atölyelere katılacağım. De yeniden e, yazmayla başka şeylerle sanatla bağlar kuracağım e, gibi böyle kendileriyle baş başa kalmanın önemini aslında kalamayarak e, fark ettiklerini keşfettiklerini ben e, anlıyorum hı hı. bu e, pek çok kişi için e, böyle bir şeye dönüş e, içe bir dönüş ve kendi benliğiyle bir e, bağ kurabilme şeyini açacakmış gibi duruyor bir taraftan. Ee, ben sen, senin bu konuda çok e, iyimser olduğunu düşünüyorum. Yani evet. e, Olsun istiyorum isterim söylediğin şeyler gerçekleşse aslında çok e, güzel olur ve iyi olur. Ama e, ben e, şimdiye kadar var olan daha önceki o bütün salgın süreçlerinde de yani insanlığın ilk salgını değil bu. E, yalnızca sosyal medyanın ilk salgını gibi geliyor bana. Ee, Dünya Sağlık <gülüyor> Örgütü'nden birisi de bu aslında bir pandemi e, olmanın yanında bir infodemi e, evet. demişti. E, yani e, gerçekten informasyon e, salgını ve e, sosyal medyanın bu kadar güçlü olarak yaşandığı ve çok uzun süreden beri e, batı e, uygarlatırmak tırnak içinde uygarlığını e, vuran ilk e, pandemi olması e, itibariyle böyle büyük bir e, şey yaşıyoruz. Bedensel korku yaşıyoruz gibi geliyor bana ve e, şimdiye kadar olanlardan da insanlık çok büyük dersler pek çıkartabilmiş değil açıkçası. E, o yüzden umut e, yani seninle senin söylediğinin evet. olmasını e, arzu ederim. Ben yanılmayı isterim ama e, evet ben evet, ben o kadar da insanlıktan umutlu değilim açıkçası. Evet yani e, bir, bir, bir kesim için ben de o kadar herkes için bunu söyleyemeyeceğim. O yüzden biraz endişeliyim. Yani devletler, iktidarlar bu süreci nasıl e, yaklaşacaklar? Burada çok e, totaliter, otoriter şeyler de karşımıza çıkabilir. E, ve insanlar da böyle korkmuş, korkmuş durumdalar. Bu korkuyu iktidarla şey yapabilirler e, diye düşünüyorum. E, ama bir taraftan da e, bu mesafelenme, bu e, tekno-totaliter denilen bu entegrasyon aslında çok... Dünyayı küçük bir köymüş gibi e, algılamamıza neden olan şeyde bir e, sarsılma oldu. Ama tekrar oraya da dönülebilir. Yeniden hiçbir şey olmamış gibi de e, davranılabilir. Ama pek çok kişi için de bu bir e, içe dönüşün bir şeyi. Yeniden kendisini keşfetme, yeniden o mesafenin, sosyal mesafenin yeniden anlamlandırıldığı insanlarla ilişkinin, fiziksel e, ilişkinin temasın. Ee, yeniden böyle anlamlandırıldığı bir süreç de olabilir. Bu bizim elimizde bir bakımı. Ee, evet, evet. Ama e, burada karamsar ve iyimser pek çok şey var. Bu teori üretiliyor. Bizim e, belki de e, dinleyicilere e, bu süreçte kendi içlerinde nasıl bir yol, yani bu kendi psişik mekanları nasıl kurabileceklerine dair belki bir şeyler söyleyebiliriz. Ne dersin? bu süreçle ilgili ee, onlara e, şey yapabilecek yardımcı olabilecek neler söyleyebiliriz bu, e, ben açıkçası sonra... <gülüyor> ben açıkçası e, e, kendi e, yani bu tecrüt koşullarında e, neyi daha fazla e, yaptığımla ilgili bir şey söyleyebilirim e, çok doğal olarak dışarıda geçirdiğim zaman e, çok ciddi bir şekilde azalmış olduğu için yani bizler terapistler olarak online çalışmaya devam ettiğimizden dolayı belli bir saatimiz zaten yine de geçiyor yani bu çok açık bir şey ama geri kalan zamanda ben aslında şeyin yönlendirdiği, bu yaşadıklarımızın yönlendirdiği bir okuma yapıyorum Bülent. Yani daha mesela psikolojik okumalardan çıkıp daha çok e, sosyolojik ve tarihsel okumalar yapmaya başladım ve e, işte mesela Orta Çağ'da ve Birinci Dünya Savaşı'nda ve İkinci Dünya Savaşı'nda olan bu kayıplar şunlarla falan ilgili çok fazla şey okumaya başladım. Ve e, özellikle e, Max Weber gibi e, sosyolojiyi e, şey açısından, e, bireyin e, algıları açısından e, değerlendiren e, e, ve Bauman gibi insanlar benim, ee, daha öncesine göre daha fazla ilgimi çekti. Sen onları hep okursun zaten biliyorum. Hep onlardan <gülüyor> alıntı yaparsın ama mesela beni yönlendirdiği şey e, psikoloji okumalarından sosyoloji okumalarına geçiş oldu. Geçişmesi <gülüyor> oldu ve ben bunu bireysel olarak benim açımdan çok büyük kazanç olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> evet. Ee, yani aslında... insanları da böyle miyor? <gülüyor> yani evet yani buradan kafalarına, yani onlara, onlara, onları çağrıştıracak yani oturup Netflix'te 27 dizi, dizi bölüm <gülüyor> arkasında arka izlemek yerine e, <gülüyor> bu e, zaman diliminin onlarda yarattığı e, düşüncelerin ve duyguların peşine takılıp bunlarla ilgili okumalar yapmaları herhalde insanlara en çok yardımcı olacak şey değil mi? Çünkü duygusal olarak da bir şeyler yaşanıyor şu anda. Olumlu evet. olumsuz duyguların bir arada olduğu bir şey ve o duygusal e, yoğunluğun var olduğu bir yerde duyguların ortaya çıktığı yerde yapılacak okumalar kognitif <gülüyor> düzlemde bile olsa o duygusal yoğunlukla birleştiği zaman çok daha ee, önemli dönüşümlere yol açacaktır yani terapide de öyledir her zaman yani duygusal <gülüyor> zeminde kalabildiğimiz zaman emosyonel düzende olduğumuz zaman çok daha büyük bir de, dönüşüm e, yaşatırız yaşanmasını sağlarız hastalarımıza ben öyle düşünüyorum bilmiyorum Senin evet, e, bu, evet bana ilginç gelen Alper e, bu süreç bir yanıyla bu evde kalanlar için tabi söylüyoruz bunu çalışanlar için çok daha başka şeyler söz konusu Zaman hissini aktifleştirdi gibi geliyor bana. Mesela insanlar daha önce ve e, enteresan bir şekilde aktifleştirdi e, zaman nasıl geçtiğini hissetmiyorlardı. Bir işe sabah kalkıp işe gidiyorlar, koşturuyorlar, hep sürekli bir başkalarıyla iletişim halindeler e, ve şimdi bir anda durdu e, ve zamanı nasıl geçtiğini hissetmeye başladılar gibi geliyor bana. Bu evet. zaman hissin e, aktifleşmesinin ben olumlu sonuçları olacağını düşünüyorum ama bir yandan da şöyle bir şey de var, o da benim çok, e, ve böyle sosyal medyada rastlıyorum onlara. İnanılmaz yoruluyor insanlar ve bir taraftan eve kapanan insanlar da ev işleri, yemek yapmak, e, bir şeyler ve yorgun argın yataklarına giden insanlar var. Ve bunu anlatıyorlar. Ya yani ne kadar zormuş bir evde yaşamak, e, ortadan, ee, Evet. Şeyin altını böyle, geçen programda da biraz altını çizmiştim. Aylak Adam, Üstü Fatılga'nın Aylak Adam romanında. Mesela o, o romanı okuduğumda e, aylaklık ne kadar yorucu bir işmiş diye düşünmüştüm. Aylaklığın ne kadar yorucu bir iş olduğunu, e, böyle keşfettiklerini düşünüyorum. Ve bunun e, o can sıkıntısıyla beraber, e, o can sıkıntısından korkmaları Yani ama e, o bunu pasif bir, ve olumsuz bir şekilde değil, daha aktif, e, e, olumlu, yaratıcı bir şekilde yaşamaları çok e, şey olur, onlar için çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Tavsiyem o yönde. Bu resim yapmak olur, kitap okumak olur, bir şey yazmak, bir şey üretmek, yemek yapmak. <gülüyor> Bu, ona dair be, o kadar çok şey var ki Instagram'da yemek yapan, canlı yayında evet. ekmekler, şeyler. E, başka bir şey böyle keşfediyor gibi geliyor bana. Ee, böyle bir şey de olumlu olan ve bunu belki teşvik etmek ee, yine e, dinleyiciler belki takip ediyorlardır televizyonlarda psikologlar çıkıp söylüyorlar buradan altını çizeyim ben de ee, sabah kalktıkları kıyafetle günü geçirmemeleri önemli e, bir detay gibi geliyor ne dersin bilmiyorum e, çünkü o e, pijama hali şey yapıyor sürekli sanki bir uyuma ya da uyku şeyi bir depresif bir ruh halini sürekli bir Hı -hı. E, kendini bırakmaya e, yol açıyor. E, ve bu Ya da sürekli dizi izlemek, sürekli bilgisayarda oyun oynamak da bir yerden sonra can sıkıntısının bir patlama düzeyine de getirebiliyor. Hı -hı. E, onu belli aralıklarla, o tür şeyleri belli aralıklarla yapmak e, çok daha mantıklı gözüküyor bana. E, evet, ben yani bir dur. de e, hakikaten... Günlük e, bakımına insanların dikkat etmesi yani hani şey e, duş almak, e, erkekler için belki işte tıraş olmak, e, saçlarımızı taramak e, ve e, aslında e, bu şekilde bir e, günlük e, o sanki dışarı çıkacakmış gibi e, bir anlamda hazırlanmak e, insanı, e, depresif bir tuzaktan koruyabilecek bir şeymiş gibi e, geliyor bana da çünkü öbür türlü hal hakikaten depresyona e, depresyona zemin hazırlayan e, bir durum yani yapmak istediğimizi ve yapmaktan bize keyif veren aktivitelerin azaldığı ve yalnızca yapmak zorunda olduğumuz şeyleri yapacağımız bir durum da zaten e, ya var olacak var olan bir depresyonu e, şey yapacak kötüleştirecek ya da e, depresyonun ortaya çıkmasına sebep olacak bir e, çevresel koşu ya da durum e, yaratıyor her aylık e, Bunlar zaten mutlaka yapmaları gereken şeyler insanların. Bir de tabii yalnızca aslında o kadar da büyük bir tecrit içinde olmamız da gerekiyor mu sorusuna da birazcık yanıt vermek gerekiyor e, sanırım. Yani Hı -hı. dışarı çıkıp yürüyüş yapmanın e, önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani çünkü ee, tamamen izole olduğumuzda ve hiçbir hiç şekilde dışarı çıkmadığımızda e, hay, e, herhangi bir şey daha iyi olmayacak. Evet ee, ve burada bu tabii bağlantı halinde olmak. Diğer insanlarla, e, insanların yakınlarıyla mutlaka işte sadece telefonla değil, e, er yüz yüze görüşlemiyorsa görüntülü olarak mutlaka e, iletişim kurmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani yüz e, ve yüz yüze olmak gerçekten çok e, insan psikolojisine çok iyi gelen bir şey. Çünkü bizler ilişkisel varlıklarız e, ve kendimizi bir yere kapatıp kimseyle görüşmeden sadece ya da telefonlaşarak ya da yazışarak, chat yaparak ya da Whatsapp'ta yazışarak ilişim kurmak yüz yüzenin asla yerini doldurmuyor. E, evet. Mesela benim, şöyle şer duyuyorum, benim çok hoşuma gidiyor o tür mesela yürümek deyince. Mesela arkadaşlar haberleşiyorlar, herkes arabasını atlıyor ve bir yere doğru gidiyorlar ve bir yerde buluşuyorlar ama iki metre mesafe koyarak aralarında yürüyüş yapıyorlar. Herkesin elinde kahvesi var <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. ve bunu böyle bir oyuna dönüştü çeşitli oyunlar şeklinde de e, yapabiliyorlar. Bu tür böyle yaratıcı şeyler belki e, bulunabilir ama yüz yüze iletişim gerçekten e, çok önemli. Ee, konuşmak, sen şeyden örnek verdin, o güzel bir örnekti, RAF Almanya'daki o sol örgütün, hı hı. o üyelerine çok çünkü korkunç tecrit koşullarında işkenceler yapıyor Almanya o yıllarda. Ee, mesela o şeyi keşfediyorlar, fark ediyorlar, 15 gün kimseyle konuşmayan biri konuşmayı unutabiliyor. Konuşmayı hı hı. unutmaya hı hı. dair şeyler e, geliştiriyor ve çok ciddi psikolojik e, zararlar görüyorlar. Ve ee, o e, ilişki hali gerçekten e, ve bu, biz belki de bu sayede bunun ne kadar önemli olduğunu da e, keşfediyor olacağız. Ama Agamben bu konuda çok karamsar. Yine Agamben'in yazısını gönderme yaparsak, hı hı, hı. E, yani risk adına arkadaşlık ve aşk ilişkilerimizi yakın çevremizi, yakın çevremizi bulaşı kaynağı olarak görmenin e, bu etkilerini, ne olacağına dair sorular e, soruyor. E, bu da şey düşündürücü kısım. Yani bunu nasıl yaşayacağımız bu süreci <gülüyor> sanırım şey olacak, belirleyici olacak bundan e, sonraki. Ben, e, evet, kuşkuculuğun, insanların birbirlerinden şüphe etmesinin falan da e, şey olacağını e, artacağından endişe ediyorum. Yani bunların önüne geçebilecek e, bir e, oh, oh. E, yani ruh hali ya da işte düşünce biçimi e, e, içinde olmamız. Çünkü şöyle bir şey yani birinin sağlıklı görüyoruz ama ya aslında e, henüz sağlıklı gibi gözüküyor, hastaysa o e, diye <gülüyor> etrafa bakındığımız zaman çok uzun süre bu e, farkında olmadan e, insan ilişkilerindeki başka alanlara da e, yansı şey yapar, yapılabilir. Yani bir proje projekte edilebilir. Yani ya beni kandırıyorsa ya kadar gidebilecek bir şeydir bu <gülüyor> diye düşünüyorum. O yüzden aslında e, ee, bunun yalnızca geçici bir süreç olduğunu, ne kadar e, süre yaşasırsın, eninde sonunda geçeceğini ve e, evet. yine e, hayatımıza e, belki e, bazılarımız daha şey yaparak e, derinleşmiş bir iç de, şeyle içgüdüyle, kimimiz e, biraz daha e, belki hiçbir şekilde çok da fazla etkilenmeden ve umursamadan hayatına devam edebileceğini, kimisinin ekonomik olarak çok daha kötü durumda olacağını, kimisinin ee, hayatı sorguladığı, sorgulayabildiği bir süreç olabileceğini düşünüyorum. Böyle çıkabilmek için o paranoyalara, o kuşkulara kapılmıyor olmak gerekiyor ki bu e, içsel yolculuk ya da içimize doğru yapılacak olan o yolculuk e, gerçekleşebilsin. Evet e, ve buradaki ve dediğin çok önemli bunu belki herkesin hakkında sık sık kendisini hatırlatması gerekiyor. Bu geçecek yani bu sonsuza evet. kadar sürecek bir durum değil bir yerde bitecek ve yeniden e, şeye, gündelik hayatın akışına e, dönülecek. Ona elbette bazı etkileri de olacak fakat e, bir yandan da e, tabi buna dair bildiğimiz anlamda bir dünyada zaten ona dair çok şikayetler vardı o dünyaya. Ee, ondan da bir, e, onun bir sona erişi de olabilecek belki de pek çok açıdan. Artık doğaya karşı, şeye karşı ya da insanlar burada e, biyolojik bir varlık olduklarını, e, bir taraftan doğanın bir parçası olduklarında e, belki de hatırlatan şeyler olacak. E, evet, evet. yani e, Çünkü bunu doğada... unutmuştuk. Evet, yani evet. doğadaki doğ, doğ yani e, aydınlanmanın bize getirdiği en e, olumsuz şey olarak düşünüyorum insanın e, diğer bütün canlılardan daha önemli olduğu e, evet. yanılgısını, illüzyonunu belki bir kenara bırakmamıza sebep olabilir. E, ancak mikroskopla görebildiğimiz bir korona e, canlısı. <gülüyor> evet, orada yani ve şunu şunu da görmüş oldu insanlar para e, virüste bir şey yapmıyor. E, teknolojik evet. şeyler o muhteşem savaş aletleri bilmem neler şunlar bir şey yapamıyor. E, ve orada kendi biyolojik varlığıyla ölümlü varlığıyla böyle bir e, karşılaşma. Evet. E, şey e, programın sona doğru. Evet programın e, sonuna geldik Bülent. Geldik. E, evet böyle e, dinleyicilerimize ee, ne diyelim Ke iyi, e, keyifli, iksel yolculuklar ben diliyorum bu süreçte. Işte. Zaman hissiyle dolu. Hı hı. Ee, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek diliyoruz. üzere. Ee, i̇ki hafta sonra görüşmek üzere. İyi, Normalin sınırları. Klinik Felsefe Sohbetleri Hazırlayan ve sunanlar Alper Hasanoğlu ve Bülent Usta Açık Radyo program destekçisi olun